وشر الامور محتثاتها وكل محتثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد muhterem kardeşlerim selamü aleykum ve rahmetullah ve berekatüh Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Kardeşlerim imanın şubeleri dersimizde 51. şubeye ulaştık bu da el hukmu beyne nnes bil adli İnsanlar arasında adaletle hükmetmek imandandır. Konuyla alakalı olarak Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin buyurur Allah Azze ve Celle. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anhunun Bukhari ve Müslim'de gelen rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ancak şu iki kimseye haset edilir. Yani o iki kimseye gıpta edilir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onların birincisi Allah Azze ve Celle'nin kendisine mal verdiği ve o kimsenin de bütün malını Allah yolunda harcadığı kimsedir diyor. İkincisi de yine Allah Azze ve Celle'nin kendisine hikmet verdiği ve O kimsenin de o hikmetle insanlar arasında hükmedip bunu insanlara öğreten kimsedir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi insanlar arasındaki arasında hükmetmek, adaletle hükmetme meselesinde bütün dinle alakalı fazlarda ve muamelelerde olduğu gibi insanların kendi arasında da insaf açısından ne alması? Adaletli olması gerekir. Yani bu ne demektir? Bir kimse hakkı olmayan bir şeyi talep edemediği gibi, onu isteyemediği gibi bir hakkının, haklının da hakkının engellenmemesi gerekir. Bu da nedir? Adalettendir. Yine kardeşlerim bir kimsenin hüküm verirken kesinlikle ve kesinlikle hevasına uymaması gerekir. Adaletten ayrılmaması, haktan ayrılmaması gerekir. Nitekim Allah azze ve celle Davut aleyhisselama diyor ki: "Ey Davut! Biz seni yeryüzüne bir halife kıldık. Fahkum beyne'n-nasi bil hakki. Öyleyse insanlar arasında adaletle hükmet. Ve la tattabi'il hawa. Sakın hevaya uyma." eğer hevaya uyarsan muhakkak o seni Allah'ın yolundan sattırır buyurur Allah Azze ve Celle. Öyleyse hakim kimse, hüküm veren kimse insanlar arasından seçilip dilediğin gibi hükmet verilen bir kimse değildir kardeşlerim. Bu ne bir meleğe ne de gönderilmiş peygambere verilmiş bir şey değildir. Yani Eğer birisine hüküm verilmişse o kimsenin hevasına göre, hevana göre veya dilediğim gibi insanlar arasında hüküm ver diye bir şey söz konusu değildir. Onun ne yapması gerekir? İnsanlar arasında adaletle hüküm vermesi gerekir. Nitekim Allah Azze ve Celle diyor ki Ya eyyuhallezine amanu لَا تَخُونُ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Ey iman edenler! Sakın Allah'a ve Rasulüne hainlik etməyin. Eğer bir kimseye Müslümanlar tarafından bir hüküm verilmiş ve o kimse de hevasına uyarak Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şekilde adaletle hükmətməmiş ise o kimse Allah'a ve Rasulü aleyhissalatü vesselama hainlik yapmış demektir. وتخونوا امانتكم كنده امانتlerinize böylelikle hainlik etmiş olursunuz buyuruyor Allah azze ve celle. Ve yine buyuruyor ki: "Ve yevmel kıyameti tara'llezine kezubu ala Allah." Kıyamet günü Allah azze ve celle'ye karşı yalan söylemiş olan kimseleri nasıl görürsün? "Vucuhuhum musfadd" <مُسْوَدَّه> diyor Allah azze ve celle. Onların yüzlerini kararmış olarak görürsün Allah'a karşı yalan söyleyenler kıyamet günü yüzleri kararmış olarak kıyamet meydanına gelirler buyurur Allah Azze ve Celle öyleyse hakim kimse kendisine güvenilen kimsedir o da ne yapması gerekir adaletle insanların arasında hükmetmesi gerekir aksa halde, halde hevasına uyarak veya başka türlü hükmederse işte Allah'a ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a hainlik etmiş kimsedir. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki kadınlar üçtür diyor. İkisi cehennemde bir tanesisi cennettedir. Cennette olan kimseye gelince bir kimse ki hakkı öğrenmiştir hakkı bilmiştir Ve insanlar arasında da onunla hükmetmiştir. İşte cennetlik olan kimse bu kimsedir diyor. Hakkı öğrenmiş ve insanlar arasında da hakla hüküm etmiş. Bu cennettiktir diyor. kadınlardan bir tanesi. Cehennemlik olan iki kimse kimdir? وَرَجُلُنْ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوْ فِي النَّارِ Bir adam da cehalet üzere insanlar arasında bilgisizce hüküm verirse bu da ateştedir diyor. Diğer üçüncü kadı kimdir? O da hüküm verirken zulmeden, zulümle hüküm verendir ki bu da ateştedir buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hakim bir kimse eğer hükümde hakka ulaşmada içtihad eder, çalışır, bütün çabasını harcar. Fakat buna rağmen, hakkı istemesine rağmen, hakka ulaşmaya çalışmasına rağmen hata ederse onun için... Bir Ecir Vardır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir kimse ki diyor, اِذَا حَكَمَ hakim Bir hakim hüküm verir, hakkı bulmak için çalışır, hakkı isabet ederse onun için iki Ecir Vardır buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Yine hakkı bulan ulaşmak için çalışır fakat hükmünde hata ederse onun için de bir Ecir Vardır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ummu Seleme, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımı Ummu Seleme radıyallahu anha diyor ki, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinin kapısında birkaç kimse, e, bazı kimselerin birbirleriyle husumet ederek konuştuklarını duydu diyor. Onlara çıktı ve dedi ki, muhakkak ki ben bir beşerim, bir insanım. Birisi kasımlardan münakaşa etmiş Birisi gelir de kimselerden o diğerinden derdini anlatmada daha fasih konuşabilir, daha güzel anlatabilir derdini. Ve ben de onun lehine hüküm verebilirim diyor. Aleyhissalatu ve Ben bir Müslümanın aleyhine eğer hüküm vermişsem o muhakkak ki ateşten bir paydır, bir parçadır, onu alsın veya onu terk etsin. Şimdi o verdiğin hükmü alsın derken Allah Resulü Vesselam burada bir tehdit vardır. Veya da onu terk etsin derken de onda Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam tarafından bir nasihat ve bir hatırlatma vardır. Yani düşünün olayı. iki kişi geliyor husumet ve birisi diğerinden belki de haksız olduğu halde halini anlatmada öbüründen daha güzel konuşabiliyor. Daha güzel delil getirebiliyor. Ve bununla birlikte Allah Resulü Aleyhisselam onun lehine ne yapabiliyor? Hüküm verebiliyor. Ve bu konuda Allah Resulü Aleyhisselam Allah'ın gıdabını hatırlatıyor. Eğer güzel bile konuşsa dedem onun lehine bile hüküm versem eğer o haksız olduğunu biliyorsa ne yapması gerekir? İtiraf etmesi gerekir. Evet. Ve yine buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Macid'e gelen rivayette sizler diyor bana muhakeme olmak için gelirsiniz. Ben de bir insanım. Olur ki bazınızı cüccet getirmede diğerinizden daha iyi olabilir konuşmada. Ve ben de diyor ne yaparım? Duyduğum şey kadarıyla hüküm veririm. فَمَنْ قَضِيْتُ لَهُ hakkı حَقِّ اَخِيْهِ شَيْءًا فَلَا يَكْفُهُ Eğer diyor bir kardeşi hakkında ben hüküm vermişsem sakın onu almasın. Muhakkak ki o cehennemden Ateşten bir parçadır diyor Allah Resulü Selam. Yeti biheyleum ve kıyam işte onunla kıyamet günü gelirdir. Öyleyse bir kimse, iki kimse hakimin karşısına mahakemi olmak için çıktıklarında ne yapacaklar? Ancak ve ancak haklı söyleyecekler. Bir kimse diğerinden daha güzel konuşarak haksız olduğu halde haklı çıkarsa muhakkak ki nedir? O ateşten bir parçadır ve o kıyamet günü yapacaktır? Karşısına gelirler çıkacaktır. O yüzden kişi ne olursa olsun e, adaletle hükmetmeli ve kendisi için hükmedilen şeye de razı olması gerekir kardeşler. Allah azze ve celle hakka uyup hakka e, ittiba etmeyi ol eee ittibaya bize nasip eylesin kardeşlerim. Allah azze ve celle bizi haktan adaletten ayırmasın kardeşlerim. İmanın şubelerinin ikincisi kardeşlerim el emru bil maruf Ve nehi anil munker. İyiliği emredip kötülükten yasaklamak imandandır. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki... ...yed'ûne ilal hayr ve ye'murûne bil ma'ûf. Sizden bir ümmet olsun, bir topluluk olsun. Ne yapsın bu insanlar? İyiliği emretsinler ve insanları da kötülükten alıkoysunlar, yasaklasınlar. Ve ulaike humul müflehûn. İşte asıl kurtuluşa erenler... Onlardır buyur Allah azze ve celle. Ve yine buyurur ki: "Kuntum hayra ummetin uhricetinnasi." Sizler insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Peki bu hayrı nereden elde eder bu insanlar? Ve anil i̇şte onlar ne yaparlar? Dili emrederler, kötülükten de insanları ala koyarlar. "Ve onlar... billahi Allah Azze ve Celle'ye de iman ederler. Ve yine Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Allah müminlerden nefislerini satın aldı. Neyin karşılığında? Nefislerini ve mallarını satın aldı. Canlarını ve mallarını. Bi enne cenne. Cennet karşılığında Allah Azze ve Celle müminlerin mallarını ve canlarını cennet mukabilinde satın aldı diyor yüqatiluna fi sebilillah sonra Allahu Teala o müminlerin yani canları ve malları karşısında cennet karşılığında malları ve canlarını satın aldığı müminlerin sıfatlarını sayıyor Allahu Teala kimlerdir onlar yüqatiluna fi sebilillah birinci sıfat Allah yolunda savaşırlar diyor feyaktuluna ve yuqtalun öldürürler ve öldürülürler va'dın alayhi hakkan fi't-Tevrati ve'l-İncil vel kuran bu şekilde Kur'an'da İncil'de ve Tevrat'ta nedir bu haktır Her kim Allah'a karşı ahdini yerine getirirse işte onlara diyor o yaptıkları ticaretten dolayı müjdeler olsun işte asıl kurtuluş büyük kurtuluş budur diyor Allah azze ve celle Böyle buyuruyor ki Sübhanu ve Teala Allah azze ve celle İsrail oğullarından Davud Aleyhisselam'ın ve İsa İbni Meryem Aleyhisselam'ın diliyle o İsrailoğullarına lanet etti diyor. Onlar isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyle ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle onlara Davud Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın diliyle lanet etti. Neden lanet etti? Kânû la yetenâ havna an munkerim fe'alûh yaptıkları şeyden dolayı Birbirlerine ne yapmazlardı? Münkeri, kerih olan yasaklanmış şeyleri birbirlerine yasaklamazlardı, birbirlerinden alıkoymazlardı. Lebi'se mâkânû yif'alûn Onların yaptıkları şey ne kadar kötüydü diyor Allah Azze ve Celle. Onların tek suçu yani Allah Azze ve Celle'nin Davut ve İsa Aleyhisselam'ın diniyle onları lanetlemesinin sebebi yaptıkları münkerden dolayı birbirlerine ne yapmamışlardı? Alıkoymamışlardı, ona mani olmamışlardı işte bu yüzden Allah onlara lanet etti. Ve bu Said radıyallahu anhum'un Sahih-i Müslim'de gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sizden her bir kimse Müslümanlara diyor, bir münker Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam'ın yasakladığı İslam dinine aykırı bir şey görür de onu diliyle değiştir fel yugayyir bir yedihi, onu diliyle değiştirsin eliyle değiştirsin eğer eliyle değiştiremiyorsa ne yapsın diliyle değiştirsin buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle ki bu da imanın en zayıfıdır buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam İmam Şafii rahimullah diyor ki kardeşlerim her kim bir kardeşine nasihatta gizli olarak hiç kimsenin olmadığı bir yerde topluluktan uzak bir şekilde kardeşine nasihat ederse muhakkak ki ona, ona, o kardeşine nasihat etmiştir. Ama insanların arasında o kardeşine nasihat ederse bir kusurunu bir ayıbını söylerse muhakkak ki o kusurunu ortaya çıkarmış ve ona zarar vermiş olur. O yüzden bir Müslümanda gördüğümüz bir münkeri ne yapmayacağız? İnsanların önünde onu ifşa eder bir şekilde, insanların önünde utanır utandırır bir şekilde veya da insanların tekrar yüzüne bakamayacak bir şekilde ne yapmayacağız? İnsanların kusurlarını insanların içerisinde toplulukta söylemeyeceğiz. Eğer hakikaten onda gördüğümüz bir münker varsa, İslam'ın sevmediği bir haslet varsa kenara çekip güzel bir şekilde, güzel bir sözle, güzel bir üslupla ne yapmamız gerekir? onu o kardeşimize nasihat etmemiz gerekir. Abdullah İbni Mesut radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği her peygamberde, her ümmette benden önceki her ümmete gönderilen her peygamberin ümmeti içerisinde havarileri vardı. Yani ona yardım eden ashabı vardı. Onlar o peygamberin sünnetini alırlar. Onun emrine uyarlardı diyor. Sonra onlardan sonra bazı kimseler geldiler ki onlar yapmadıkları şeyleri söylediler. Sonra emrolunmadıkları şeyleri yaptılar. Böyle kimselerle kim eli ile mücadele ederse o mümindir. Kim dili ile mücadele ederse o mümindir. Kim onlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir. Bunun arkası ardında ise hardal tanesi kadar dahi iman yoktur buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet kardeşlerim. İyiliği emredip kötülükten yasaklamak hakikaten İslam'ın üzerinde durduğu direklerden bir tanesidir kardeşlerim. Her ne kadar bunu kendi içimizde yapabilirsek, toplumumuzda yapabilirsek hem kendimizi kurtarma adına hem de toplumu kurtar, kurtarma adına büyük bir iş yapmış oluruz inşallah kardeşlerim. Evet, imanın şubelerinin 53. şubesi etteavun helal birri ve takva takva ve iyilik üzere yardımlaşmak imandandır. Allah Azze ve Celle ve taavunu alel birri takva ve iyilik üzere yardımlaşmanın yardımlaşmayın yardımlaşın ve la taavenu alel ismi sakın günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın buyurur Allah azze ve celle. Ebu Sebn Malik radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissellem diyor ki zalim de olsa mazlum da olsa Müslüman kardeşine yardım et diyor o toplulukta bulunan birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü mazlum olan kardeşime yardım etmeyi anladım. Peki zalime nasıl yardım edeceğim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu da diyor zulmünden alıkoyarak o kardeşine yardım etmiş olursun diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Demek ki o zalim kardeşine zulmünü engellemek için yapılan şey de nedir? İyilikten dir takvadandır. Yine o bir zalim kimseye zulmüne yardım etmek de nedir? Kötülüktendir. Düşmanlık üzere yardımlaşmadır. Kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et derken, zalimin yanında olma manasına gelmez bu. Yani sen de onun gibi zalim ol demek değildir. Ya ne yapacaksın? O kardeşine o zulmünden dolayı Yani zulmüne karşı ne yapacaksın? Onu durduracaksın ona nasihat edeceksin bu da tıpkı Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın Müslümanlar bir beden gibidir dediği hadisi şerifi hayata geçirmektir ki bu insanların birbirlerine kardeşliği nedir? akraba kardeşliğinden daha üstündür o yüzden Allah Azze ve Celle müminler kardeştir öyleyse kardeşlerinizin arasını ne yapın? Islah edin buyurur Allah Azze ve Celle. O yüzden zalimin de zulmünden alıkoyarak ne yapmak gerekir? Ona iyilikte ve takvada yardımlaşmak gerekir. Evet, imanın 54. şubesi Haya kardeşlerim. Haya da imandadır. Hatırlayacak olursanız bu derse başladığımızda bir e, hadisi okumuş ve yazmıştık bu hadisi şerh etmeye başlamıştık hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman yetmiş küsur şubedir en üstünü la ilahe illallah en düşüğü de yolda insanlara eza veren bir şeyi gidermektir haya da imandan bir şubedir buyurmuştu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Salim ibn Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhümadan Halime Müslim'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı kardeşini hayadan men ederken gördü. Bunun üzerine dedi ki bırak onu. Muhakkak ki haya imandandır buyurdu. Aleyhisselatu ve Yine buyuruyor ki innel hayâ elâ yeti illâ bi hayri. Hayâ ancak hayır getirir. Hayâda hayırdan başka bir şey yoktur buyurur. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam. Abu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor, evindeki bakire kızdan haya yönünden daha şiddetli idi diyor. Ki biz onun bir şeyi kerih gördüğünü, bir şeyi sevmediğini hemen onun yüzünden anlardık diyor Allah Resulü sahabe. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyden hoşlanmadığı zaman hemen yüzünün rengi değişir ve bunu diyor biz onun yüzünden anlardık. Zaten bir şeyden mutlu olduğu zaman, hoşnut olduğu zaman da ne yapardı? Yüzü gülerdi. Bazen öyle olurdu ki azı dişi görünene kadar ne yapardı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gülerdi diyor sahabe. Ama hoşnutsuzluğunu da hemen yüzünden ne yapardık Anlardık diyor sahabe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatırken. Kardeşlerim İbn-i Macid'e gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her dinin bir ahlakı vardır İslam'ın ahlakı da hayadır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de gelen rivayette diyor ki aleyhissalatu vesselam bütün insanlara diyor gönderilen peygamberlerin söyledikleri ortak bir söz vardır diyor diyor ki utanmadıktan sonra dilediğini yap Çünkü utanmayan bir kimse her türlü rezilliği, her türlü kepazeliği ne yapar? Rahatça yerine getirir. Ama utanan bir kimse, kuldan utanan, Allah'tan utanan bir kimse tek başına dahi olsa ne yapar? O haya duygusu kendisine galebe çalar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle üzeri hayalı kullarından eylesin. Fe illem tüstehi fesna'me şiit Utanmadıktan sonra Dilediğini yap. Bu gönderilmiş insanlığa gönderilmiş bütün peygamberlerin söyledikleri sözmüş kardeşlerim. Utanmadıktan sonra dilediğini yap sözü. Evet. İmanın 54. şubesi anne babaya iyilikle alakalı kardeşlerim. Anne babaya iyilik imanın şubelerinden bir şubedir. Allah diyor ki Biz insana, anne babasına iyilik yapmasını vasiyet ettik, emrettik ki Allah Azze ve Celle. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki, kendisinden başkasına ibadet etmemenize ve anne babanıza iyilik yapmanızı hükmetti Allah Azze ve Celle. Onlardan o ikisi veya o ikisinden bir tanesi yanında yaşlanırsa sakın onlara hükmetti. Öf bile demeyin. Onları azarlamayın. Onlara güzel söz söyleyin. Onlara kanatınızı, rahmet kanatlarınızı girin ve deyin ki Rabbir hamhuma kemâ rabbe yâni sagîrâ Ya Rabbi ana babamı merhamet et. Onları bağışla. Tıpkı onların beni küçükken bana merhamet ettikleri gibi. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'unun Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dedim ki ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle en sevimli gelen Allah Azze ve Celle en sevdiği amel hangisidir diye sordum. Allah Resulü aleyhisselam li buyurdu. Zamanında kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle en sevimli gelen amel Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir? Birincisi ne dedi? Vaktinde kılınan namazdır. Tekrar sordum. Sonra hangisidir Allah'ın Resulü? Sonra bir ruhani değil. Ana babana iyilik yapmandır dedi. Sonra hangisidir Allah'ın Resulü? El-Cihadu fi sebeylillah. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu. Sıralamaya dikkat ettiyseniz kardeşlerim. ilk önce ne diyor? Allah'a en sevimli gelen amel vaktinde kılınan namaz. Sonra ana babaya iyilik, sonra Allah yolunda cihat. Allah yolunda cihat gibi büyük bir ameli dahi ne yapıyor? Ana babaya iyilikten sonra zikrediyor Allah Resulü Selam. Bir sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü ben savaşa katılmak için ismimi yazdırdım. Diyor. Allah Resulü diyor ki senin annen var mı, annen baban var mı? Evet, o zaman git diyor onlar için cihat et. Yani git, onların dizinin dibine otur ve onların hizmetiyle uğraş buyurdu Allah Resulü Selam ve o sahabeyi cihat gibi büyük bir amelden ne yaptı? Geri kalmasını ve gidip anne babasına hizmet etmesini emretti. Aleyhisselatu ve selam. Abu Hurayra radıyallahu anh gelen rivayette bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü Men ahakkun nasi bi husni sahabetin. Ey Allah'ın Resulü insanlar içerisinde iyilik yapmama en layık olan kimse kimdir ey Allah'ın Resulü diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselam ummuk Senin annendir. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Kale ummuk ededi. Annendir. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Kale ummuk ededi. Allah Resulü annendir buyurdu. Sonra hangisidir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselam thumme abuke sonra babandır buyurdu Aleyhisselatü Aleyhisselam. Yani üç kere anneyi zikretti, dördüncü ne yaptı? Babayı zikretti. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki aleyhissalatü vesselam burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün. Dediler ki ey Allah'ın Rasulü, kimin burnu yerde sürtülsün? Buyurdu ki aleyhissalatü vesselam bir kimsenin anne babası, Her ikisi veya ikisinden bir tanesi yanında yaşlanır da cenneti kazanamayan kimsenin cennete giremeyen kimsenin burnu yerde sürtülsün burnu yerde sürtülsün burnu yerde sürtülsün, burnu yerde sürtülsün buyurur aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyurur ki Allah Azze ve Celle'nin haram üzerinize haram kıldığı şeylerden bir tanesi de annelere yapılan kötülüktür. Anneye itaatsizliktir buyurdu aleyhisselatu vesselam anne babaya iyilik hiç şüphesiz imandandır kardeşlerim Allah kitabında emretmiş aleyhisselatu vesselam da biraz önce okuduğum hadislerde hakikaten tehditvari birçok hadisler zikretmiştir ama günümüzde maalesef müslümanlar bununla imtihan olmuşlar ve maalesef birçok kimse birçok müslüman ne yapmıştır Bu imtihanı kaybetmiştir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu imtihanı kazananlardan eylesin kardeşlerim. Hakikaten anne baba hakkı ki onlara öf bile deme diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu ne demektir? Oğlum şunu yap kızım bunu yap dediğinde onu yapmak için kalkar ama o esnada öf bile ne yapmayacak demeyecek. Yani bu kadar dinimiz anne babaya karşı nedir? İyilik yapmayı onlara itaat etmeyi farz kılmıştır kardeşlerim. Ama dediğim gibi bugün Müslümanlar maalesef bununla imtihan olmuşlar ve maalesef yine birçok Müslüman da bu konuda imtihanı kaybedenlerden olmuştur kardeşlerim. Ki hakikaten yani cennete girme vesilesi saymış Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Her ikisi veya her ikisinden biri yanında yaşlanır da cennete giremeyenin bunu yerde sürtürsün diyerek ne kadar büyük bir azamet olduğunu söylemiştir. Bir kişinin cenneti ve cehennemi anne ve babasıdır kardeşlerim. Ama bir kadının cenneti ve cehennemi de nedir kimdir? Kocasıdır. Kocasıdır. Yani buradaki şeyi çok iyi ayarlamamız gerekir. O maalesef bugün Müslümanlar evlenirken dahi bir sanki kendi erkeğinin cennete girmesini istemez bir halde ne yapmaktalar? Şart koşmaktalar maalesef ve ayrı ev gibi bir şeylerle şart koşarak bu şekilde evliliğe razı olacaklarını söylemişlerdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize afiyet versin. Allah hepimize hayır versin, salih evlatlar versin kardeşlerim. İmanın şubelerinin 56. şubesi akrabaya iyilik etmek kardeşlerim. Bu da akrabaya iyilik etmek Sıla-i rahim de imandandır. Allah azze ve celle buyuruyor ki: Allah azze ve yüce sağlamlaştırdıktan sonra Allah'ın ahdini bozanlar, bu yaqta'ûna mâ amara Allahu bihi en Allah azze ve celle'nin yapılmasını emrettiği akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde ifsad edenler, yeryüzünü bozanlar işte onlar için lanet vardır. Ve onların gidecekleri yer de cehennemdir buyurur Allah Azze ve Celle. Enes İbn-i Malik radiyallahu rivayetinde Allah Resulü Vesselam diyor ki... ...her kim rızkının genişlemesini isterse ve ömrünün uzamasını isterse ne yapsın? Sıla-i Rahim devolsun, akrabaya iyilik etsin. Allah Resulü Vesselam... ...la yedhulul cennete kâti'' sıla-i Rahim yapmayan akrabalarına her türlü alakayı kesen kimse cennete giremez buyurur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kardeşlerim hadiste Allah Resulü Vesselam kim ömrünün uzamasını isterse ne yapsın? Sıla-i Rahim'de bulunsun diyor. Ayette ise Allah Azze ve Celle kimin onlardan birinin eceli geldiği zaman ne bir saat bir an ileri gider ne de bir an ne yapar? kerile eceli geldi mi olay bitmiştir diyor Allah azze ve celle. Peki bununla bunu nasıl birbirine yani Allah Resulü sallallahu aleyhi rahim yapan ömrünün uzayacağını söylüyor. Ayette ise birisinin eceli geldi mi ne bir saatleri ne bir de bir saat ne yapar geri gider diyor. Alimler bu konuda iki türlü söz söylemişlerdir kardeşlerim. Birincisi bundan hadisten maksadın kinaye olduğunu ve ömrünün bereketleneceğini sıla rahim yapan kimsenin ömrünün bereketleneceğini ve ahiretle alakalı işlerle uğraşacağını bundan muvaffak kılınacağını ve tamamen bu kimsenin hayırla vaktinin geçireceğini işaret etmektedir. Yani bu bir sebeptir. Ve aynı zamanda masiyetten her türlü günahtan da uzak duracağını böylelikle işte faydalı bir ilim veya sadaka-i cariye bırakarak da kendisinden sonra bu iyiliklerin devam edip sanki hiç ölmemiş gibi iyiliklerin kendi katında, zatında devam edeceğini söylemişlerdir. Yani bu bir berekettir. Bu iş bu de Allah'a e, Allah'a itaat etmede başarılı olmaya bir sebeptir. Ve vaktinin genişletilmesidir kardeşlerim. Bunu nasıl anlarız? Bizler Seleften bazı alimlere baktığımız zaman o kimseler ömürlerini öyle bir geçirmişler ki kardeşlerim, öyle eserler yazmışlar ki, inanın bırakın onları oturup yazmak bir kenara, onları okumak bile neredeyse bir insanın nedir? Ömrünün yetemeyeceği kadar kitaplar yazmışlardır kardeşlerim. Bu da Allah Azze ve Celle'nin onların zamanlarına verdiği bereketten başka bir şey değildir kardeşlerim. Birincisi bunu söylemişlerdir. İkincisi de bu ömürdeki ziyadeliği hakiki olarak e, hakiki olduğunu söylemişlerdir. En iyisini Allah Azze ve Celle bilir. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anktan gelen rivayette Allah Resulü Selam diyor ki bir kimsenin babası öldükten sonra babasının dostuna iyilik yapması nedir? E, Sıla-i Rahim'dendir buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Ve yine Enes i̇bn Malik radiyallahu anhu diyor ki, Her kim rızkının genişletilmesini ve ömrünün uzamasını isterse, Sıla-i Rahim'de bulunsun buyurmuştur Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Yine kardeşlerim, Buhari'de gelen rivayette Allah Resulü Vesselam diyor ki, Akrabalık Rahman isminden ələdiyir alınmadır. Allah Azze ve Celle buyurmuştur ki her kim Sıla-i Rahim'de bulunursa ben de ona bulunurum. Her kim Sıla-i Rahim'i keserse ben de onunla alakayı keserim buyurmuştur. Allah Azze ve Celle. Yine buyurur ki Aleyhisselatü Vesselam, akrabalık diyor Allah'ın aşına asılı durmuştur diyor. Ve der ki diyor her kim beni e, Sıla-i Rahim yaparsa Allah Azze ve Cennet'e de ona yapar. Her kim keserse Allah da onunla alakayı keser demiştir. Yine Bukhari'de gelen rivayette diyor ki akrabası tarafından kendisine iyilik ve ikramda bulunduğu zaman o da buna karşılık akrabasına ikram, iyilik ve ikramda bulunması sıla-i rahim değildir diyor. Yani karşılıklı iki akraba var. O ona iyilik ve ikramda bulunuyor. O da ona iyilik ve ikramda buyur, bulunuyor. Bu sılay-ı rahim değildir diyor Allah Resulü. Asıl sılay-ı rahim akrabası tarafından iyilik ve ikram kesildiği halde akrabasına iyilik ve ikramda devam etmektedir sılay-ı rahim. Yani derler ya iyiliği herkes geçinir. Bu da bunun gibi. Evet yine aleyhissalatü vesselam kaderi ancak dua geri çevirir. Ömrü de ancak iyilik çoğaltır diyor, uzatır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ebu Hureyre radiyallahu diyor ki bir adam geldi Allah Resulü aleyhissalatu vesselama dedi ki Ey Allah'ın Resulü benim akrabalarım var. Ben onlara sıla-i rahim yapıyorum. iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük yapıyorlar. Ben onların sürekli halini hatırını soruyorum. Onlar ise benden hiç ilgilenmiyorlar. Allah Resulü diyor ki hakikaten sen bunu yapıyor musun dediğin gibi? Evet ey Allah'ın Resulü. O zaman sen onlara sıcak kül yutturuyorsun diyor Allah Resulü. Ve sen böyle yapmaya devam ettiğin müddetçe Allah Azze ve Celle senin yardımcın olur ve onlardan yana sana gelen eza'yı da engeller, men eder diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bir adam geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a ve diyor ki e Allah'ın Resulü ben büyük bir günah işledim. Benim için tövbe var mıdır? Allah Resulü diyor ki senin annen baban var mı? Adam yok diyor. Peki teyzen var mı? Evet var diyor. O zaman git o teyzene iyilikte bulun diyor Allah Resulü Demek ki bu da gösteriyor ki sıra-i rahim yapmak, akrabaya iyilikte bulunmak nedir? Büyük günah bile olsa kişinin günahını giderecek bir vesile imiş. Allah Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Vesselam ölüm döşeğinde iken bile akrabaya iyilik yapmayı emretmiş. Bizi bu konuda ne yapmıştır? Uyarmıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Hiç şüphesiz sırayı rahim rızıkta genişliği genişliğe vesile olduğu gibi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam innen racule le yuhramur rizka bizzen yusibuhu bir kimse de diyor işlediği günahtan dolayı da rızıktan mahrum edilir buyurmuştur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evet sılay rahim kardeşlerim hakikaten önemli meselelerden bir tanesi imamla alakalı meselelerden bir tanesi ve bunu yapıldığı zaman rızkın genişlemesine ve ömrün uzamasına vesile olan amellerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle hepimizi buna reayet eden kullarından eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip, batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allahümme amin Allah azze okuduklarımızla amel etmeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim hakikaten önemli ameller yapıldığı zaman Allah'a yaklaştıran ve cennete götüren amellerdir bunlar kardeşlerim bizler birkaç kelimeyle her ne kadar geçip gittiysek de hakikaten anla bilinip anlaşılıp amel edilmesi gereken meselelerdir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Subhanekallahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilaha illa enta, esteğfiruke ve töbüleik ve ahiru